950, numaralı konu, Ebu Musa, İbni Abbas ve Enes'in rivayetleri, evet, Hazreti Peygamber merkebe biner, yün elbise giyer, sağmak için koyunun altına girer ve misafirlerine bizzat hizmet ederdi.